Ve geldik evlilik. O kadar çok sormuşsunuz ki, konu evlilik. Evlilikte soru şu, mantık evliliği mi, duygusal evlilik mi? Bir kere, hanımefendiler için lütfen e, 25 yaş öncesi evlilik önermiyorum. Erkekler içinse, eğer mümkünse 27-28 hatta 30. Sebebi şu, her şeyden önce. Lütfen, bu arada şu demek değil, 30'luklar 25'liklerle evlensin diye bir şey söylemiyorum. Yaşınız yine 1-2 yaş denk gelir. Ya da aynı yaşta olursunuz. Sıkıntı şurada. Erkeklerin ergenliği çok geç bitiyor. Maalesef. Türkiye'de öyle. Türkiye'de biraz para kazandığı zaman erkek ikinci ergenlik denilen bir evreyi yaşıyor. Bu da para kazanma ile alakalı. Yani parçlı kalan erkekle kendi parasını güçlü oranda kazanan erkek aynı erkek olmuyor. Bir anda para gerçekten Türk erkeğine bir özgüven getiriyor. O da işte ikinci ergenlik seviyesini başlatıyor. Kadındaysa, Böyle bir değişiklik olmuyor. Parayı görünce kadın bir anda yeni bir kişiliğe geçmiyor. Sadece belki biraz daha fazla alışveriş yapıyor. Daha renkli, daha kendi tarzını giyinebiliyor. Bizdeki bu geç e, ülke ekonomisinden dolayı maalesef. Ülke ekonomisi çok güçlü olmadığı için bireysel bazda, kişi başı gelirde. Geç bireysel, küçük, lokal zenginleşme karakteri değiştiriyor. Ve evlilikte bir diğer faktör, kesinlikle tavsiye. Minimum iki yıl tanıdığınız insanla evlenin. Bizimki yıldırım aşkım. Hocam iki ayda tanıştık, evlendik. E iki ayda da boşanırsın. Geldin giriyorsun. İstisnası var mıdır? İlla vardır ama bir insanı yolda tanımak çok mantıklı bir şey değil. Önce tanış sonra yola çık. Evlilikte yapılan bir diğer hata birçok danışanda, arkadaşta, öğrencide, dostumda görürüm. Evlenir evlenmez birinci yılda çocuk yapmak. Yani böyle santra yapılıyor hemen gol. Bir dur bir maçı oynaya Yani Sen onu sevecek misin bir emin ol sonra çocuk yap. Ama 5 senedir bir aradasınızdır evlenip sonra çocuk yaparsınız ona haddim yok. Mantık evliliği mi aşk mı aşık olduğunu insanla sevdiğin insanla e, mantıklı bir şekilde evlenmen lazım. Çünkü evlilik sürecinde insanların e, o güne kadar tanıştırmadığı iç içe sokmadığı akrabalar Türkiye'de böyle garip bir durum var. O kadar fazla iç içe giriyor ki yani e, şöyle bir Mantıkla gidelim. Bugün Türkiye'de evlenmek 10.000 dolar. Yani ya 5.000 dolar ya 10.000 dolar. Evlenme tipine göre. Minimum bunlar minimum. Yani ben dolar diyorum çünkü bu videoyu ne zaman izlersen izle dolarla çarparsın. Bunların bir kısmı hiç geri dönmeyecek paralar. Püf havaya atıyorsun. Bir şeyin başına düğün gelin kelimesi geldiği anda damat tıraşı, gelinlik, gelin arabası, gelin çiçeği, bu gelin fotoğrafçılığı Böyle havalı şeyler. Bunlar girdiği anda fiyatı 10'a katlanıyor. Sonuna bir sıfır atıyorlar. Bunlar geri dönmeyen paralar. Heh. Sıkıntı ne? Burada kendi istediğin her şeyi yap. İşte gelinin arabasını istiyorsan Ferrari kiralay. Ya da Vito kiralay. Ama kız tarafı ya da erkek tarafı tatmin olacak diye evleniyorsan yanlış. Kız tarafı ve erkek tarafı mutlu olsun diye evleniyorsan yanlış. Kız tarafı ve erkek tarafı mutlu olsun diye perde koltuk alıyorsan inanılmaz saçma. İşte kız tarafı şunu yaptı da erkek tarafı da. Ya samimi söylüyorum, kız tarafında, erkek tarafında yapması gereken şey çenesini kapatıp, 3-5 kuruş ceplerine para koyup susmak. Evleniyor musunuz? Bu 15 bin lira benden, benden de 15 çıkıyor. En büyük saçmalık o sidik yarışı. Nişanı kız tarafı yapacak, düğün erkek tarafı öyle olacak. Böyle et menü, tavuk menü. Düğüne gelenler oraya zaten çok da bayılarak gelmiyorlar. Yarısı sırf görev çeyrek takıp tüymek için geliyor. Gram takacak. Daha şerefsizler de var. Hiç takmayıp tüyenler. Para alan var ya. <gülüyor> Neyse. Para bozdurmaya gelen var düşün. Ama e, geri kalan gerçekten eğlenmeye gelen kişi de senin ne emek verdiğine bakmıyor. O yüzden böyle zırvalıklara adetleri zırvalık demin yanlış anladın. Düğün güzel bir şeydir. Ama onu bunu mutlu etmeye para harcayacağınıza ya da perdeyi ve kayınvalidenin istediğini almaya para harcayacağına o evde sen oturacaksın. Şunu unutmayın. Evlendikten bir gün sonra, balayından döndükten sonraki gün ya da artık kız tarafı erkek tarafı kalmıyor. Bütün çektiğiniz kredileri siz ödüyorsunuz. O yüzden mantık evliliği sevdiğiniz kişiyle. Ha, Uzun süre bir arada olduğunuz sürece, de, bir tatile falan gittiğiniz sürece şunu biliyorsunuz ki evlendikten sonra bir sürpriz olmayacak. Ama burada evlenmeden Hocam bize ne öneriyorsunuz? Örf adetlerimize aykırıdır. En azından yolculuğa gidin. Yani ben demiyorum ki otele gidin, aynı odada kalın demiyorum illa. Her videoda bu tip yorum yaptım. Hocam dinimiz der. Ya dinimiz ne der? Ben de biliyorum. Yapma o zaman. Beraber yola git. 10 kişi git. Tatile git. Yolda tanı o insanı. Senin aklın demek köyde ki çalışıyor. Kimin ne yaptığına ne karışacaksın lan? Bana ne? Ve okumak. Okumak önemli mesele. Ne okuyacağız, nasıl okuyacağız? Okumak eee yemek yemek gibidir. Yani kahvaltıda gidip de bir biftek e, yemezsin, değil mi? O bir ağır gelir. Günün saatlerine göre, yılın dönemlerine göre farklı şeyler okunur. Ben eee gibi kadınlar üzerine yazan feminen bakış açılarında okudum, okurum. Yılda bir iki o bakış açısından tazeleyeyim diye. Ben tarih de okurum. Tarihi roman da okurum. Tarihi araştırma da okurum. Kurgu polisiye de okurum. Bayılırım. Agatha Christie ile başlayıp Edgar Allan Poe'lar falan böyle devam eder. Harry Alpaze'den okumaya çalışırım. Dean Combs de okurum. Stephen King de okurum. Ama şeyden çok keyif alamadım. Dan Brown'un birinci kitaptan sonrası bana hepsi aynı geldi. ki Dan Brown sonra kitap da çıkarmadı niye? Artık sıkıldı herhalde aynı şeyleri yazmaktan. Popüler kitapları bir beklerim. Hemen okumam. Kitap okurken birkaç kriterim vardır. İnsanların yorumlarına önce bir bakarım. Kitabı ne kadar alabilmişler. Sonra da kendim gider okurum. Yani önce bir okurum. Üçte birini okurum. Sonra kitabı internetten alırım. Ve kitap bana geldikten sonra o kitap benim arkadaşımdır. O kitabı okurduktan sonra kütüphaneme koyarım. Olabildiğince kimseye vermemeye çalışırım. Sene de 5-10 benim kütüphanem yağmalanır. Oraya Moğollar gider öbür taraftan çıkar. Buna da çok üzülürüm. Gidip o kitapların sıfırını alırım. Çünkü %99 e, kütüphaneden birisi ya ben bu kitabı sana getireceğim diye aldım mı Vermiyor. Çalıyor. Kusura bakmayın. Gidiyor kitap. Ama okumanın saati ve zamanı önemlidir. E, kendinize günde eğer ki yarım saat okumak için ayırırsanız beyniniz hayal kurma bölümünü geliştiriyor. Bu da yarın ertesi gün birisiyle bir olayı tartışırken fikir üretebilmenizi güçlendiriyor. Diyor ki işte şöyle tatile gitsek ne olur? Diyorsun ki he. İşte burada hayal kurmaya başlıyorsun. Kitaptan öğrendiğin teknikle. Şunu yapsak bu kadar para gider. Şu olur. Sen mutsuz olabilirsin. Bunu işte okuma sağlıyor. Kültürü okuma sağlıyor. Farklı renk ve kültürleri okumayla görebiliyorsun. Hocam belgesel izleyeyim. İzle. E, oku da yarım saat okuyarak hiçbir şey kaybetmezsin.